Pazarlar değerli izleyenler, bugün bir insan insana programıyla sizinle birlikteyiz. İnsanlar konuşan varlıklar, diğer yaratıklardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi konuşmaları. Ama biz bugün nasıl konuşulacağından bahsetmiyoruz. Bugün çünkü zaten bu konuda dersler veriliyor, nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir. Bunun üzerine çok duruluyor. Biz bugün Polat Doğru'yla dinleme konusunda konuşacağız. Polatçı merhaba. Merhabalar hocam. Neden dinleme konusunu seçtik biz? <gülüyor> ya hocam şimdi tabii bir sürü nedeni var. Bu dinleme işi çok önemli bir iş ama çok benim gönlümden geçen de ben dinlemektense konuşuyor olmayı tercih ediyorum. <gülüyor> Yani sadece benim için değil bu insanların çok büyük bir kısmı için geçerli konuşmak dinlemekten daha kolay ve daha tercih edilebilir bir noktada. Sizi biz yıllardır dinliyoruz anlatıyorsunuz söylüyorsunuz ve genelde bir dinleme tavsiyesi var sizin bahsettiklerinizin içerisinde. Ne geçecek elimize hocam yani niye dinleyelim ne, ne kazandırır bize? Evet <gülüyor> hakikaten neden dinleyelim? Ee, konuşma fırsatını ele geçirmişsem konuşayım, ee, bu dinleme de nereden çıktı konusu bence normal böyle sokaktaki sıradan vatandaşımızın Hı -hı. aklına hemen geri verecek bir konu. İlk söyleyeceğim şu dinlemenin olmadığı yerde mesela bu aile olsun Hı -hı. sorunlar birikmeye başlar ve konuşarak o sorunları çözemezsiniz. Hı -hı. Dinlemenin olmadığı yerde, bu okul ol, olsun, okul kültürü olsun, sınıfta, e, neyse bu yönetici-öğretmen arasındaki ilişkide, dinlemenin olmadığı yerde şirkette ve dinlemenin olmadığı bir toplumda sorunlar birikmeye başlar ve çözümü mümkün değildir. Onun için akıllı insan içinden dinleme, e, şey, konuşma eğilimi gelse de, e, ...dinlemeye bir fırsat verir. E peki hocam yani bu biraz doğallıktan uzak değil mi? Yani içimden gelen eylem... ...konuşmakken dinlemeye kalktığım zaman... ...ben bunu görev gibi yapmış olmuyor muyum? Şimdi... E, ...gerçekten... E, ...doğallık içerisinde baktığımız zaman... ...konuşma, kendimizi Hı -hı. paylaşma... E, ...daha bir... E, ...olası hemen... ...içimizden geliveren bir şey. Fakat... ...olgunlaştıkça Hı -hı. insanlar... Ee, bu doğadan gelen dürtünün nasıl bir gelecek yaratacağının da farkında. O Aha. nedenle yavaş yavaş dinlemeye geçmeye başlar. Yani çocukların doğal olarak bu konuşması onlar olgunlaştıkça gözüyle, kulağıyla dinlemeye başlar ve dinledikçe kendini daha güçlü hissetmeye başlar. Hı hı. Bu da bizim doğamız. Değil mi? Yani e, öğrenmek istemek, merak etmek, ve karşıdakini gerçekten tanımaya çalışmak da içimize yerleşmiş bir program. O da bizim <gülüyor> doğamız. <gülüyor> Ondan dolayı e, hangisi daha baskın olacak meselesi oluyor. Zamanla insanlar olgunlaştıkça bu anlama merakı gittikçe baskın olmaya başlıyor ve bir de yaşamda bunun işlediğini görmeye başlıyorsunuz. Hakikaten. Yani dinlemeden de keyif alabilir hale geliyor insanlar demek istiyorsunuz değil mi hocam? Yani sadece konuşmaktan değil. Çünkü konuşmak keyifli bir şey. Yani insanın kendini ifade etmesi, anlatması, karşısındaki hele bir de kalede birisi varsa dinliyorsa falan müthiş bir şey. Ama dinlemekten keyif almayı öğrenmek bence bu kadar kolay değil. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Bunun için çaba sarf etmek gerekiyor. Yani öyle çok kendiliğinden insanın bir anda geliştirebildiği bir beceri olmadığını düşünüyorum bunun. İşe yaradığını kabul ediyorum. Yani sorun çözücü, anahtar niteliği var, iletişimi çalıştırıyor falan ama bir diğer taraftan da yo, zor hocam. Evet. Hakikaten zor yani. Evet. Ee... <gülüyor> evet zor ve enteresandır. Bu zorluğunu insanlık yavaş yavaş anlamaya başlamış Aha. Buna rağmen üniversite kataloglarına bak. İyi dinleyici nasıl olunur diye bir tek kurs bulamazsın. Yok öyle bir şey tabii. <gülüyor> Efendim insanları evliliğe hazırlama kurslarına bak. Tek tüklerinde ancak bulmaya başlarsın. Doğru, doğru. Ama bu konuda olgunlaşmış insanların söyleyeceği şu. <gülüyor> diyor ki 100 birimlik zaman ayıracaksan eğer sen olgun bir insansan 60'ını dinle, 40'ını konuş diyor. Hmm. Bu e, sağlıklı bir ilişki için güzel bir e, denge olması bakımından. Ve kurs olarak öğretilmediği için, çevremizde görmediğimiz için hmm. ömür boyu farkına varmadan geçe gidebilen bir durum bu. Yani ben şöyle bir insan için konuşulduğunu çocukluğum boyunca, yetişkinliğim boyunca hiç duymadım. ...çok iyi dinleyen bir adam. Bunu hiç duymadım. Yok, ben... Ama şunu sık sık duydum. Adamda bir hitabet yeteneği var abi. <gülüyor> Doğrudur. Bir aldım eline... ...oo ağzın açık böyle dinliyorsun... ...falan şeklinde. O zaman çocuk olarak ben de... ...bir hitabet yeteneği olsun ben de... ...herkes ağzı açık beni dinlesin. Onu, onu yönelmeye çalışıyorsun. çalışıyorsun. Halletmişsiniz yani o işi. <gülüyor> evet fakat... <gülüyor> ...işte... ...ben şimdi bu yaşta... ...geçmişime baktığım zaman... Evlilik, çocuk yetiştirme, hocalık durumunda böyle geriye dönüp baktığım zaman benim için anlamlı ilişkilerde, benim için kazanılmış durumlarda konuşmamdan daha çok dinlemem bir şey Peki bu dinleme işin çeşitleri var mı hocam? Yani nasıl dinliyoruz? Herkes aynı şekilde mi dinliyor? Bütün dinlemeler birbirinin aynı mı? Ne, ne oluyor yani? Şimdi ben mesela adam var adam var bazen bir yerde konuşuyorum ve gerçekten o konuşmanın devamından o konuşmanın varlığından çok büyük keyif alıyorum. Karşımdakinin pür dikkat dinlediğini, beni önemsediğini düşünüyorum. E bazı durumlarda var ki yani evet adam beni dinliyor ama işte ne bileyim ortam onu gerektirdiği için sadece evet. bunu yapıyormuş gibi geliyor. Hissediyorsun değil mi? O, anında hissediyorsunuz yani şey pozisyona ben... göre de devam ediyorsunuz. Bir de şey soracağım. Şimdi Payraz 4 yaşında evet. sen oğlu ee, sen dinlemediğin zaman Farkına varıyor mu? Aa, hemen. Hemen var. Hemen var. Hemen var. Evet. Yani orada sürekli hem dinlediğinizi göstermeniz lazım, hem geri bildirim istiyor, evet. tepki istiyor. Yani bir şey söyle, bir şey yap hali hep var. Ve bu sadece Poyraz'a benim çocuğuma özel bir durum değil. Bütün çocuklar için durum böyle yani. Kesinlikle. Bir öykü anlatacağım. <gülüyor> bir seminerde bunu bir arkadaş anlattı Adana'nın. Kozan'ın bir köyünden yetişmiş ve tekstil mühendisi olmuş. O civardaki bir tekstil şirketinde tekstil mühendisi olarak çalışıyor. Köyde diyor ilk tekstil mühendisi benim. Aha. Üniversite mezunu benim. Arabam var diyor. Köyde ok oturuyorum. Sabahleyin biniyorum. Gidiyorum. Ee, ve sabahleyin kahveye uyuyorum. Bir çayım içeyim diye gazete okuyorum. İşte orada emmi dediler amcaya. Emmi oğlu geldi diyor. Ve <gülüyor> Bir şey anlatıyor bana diyor, oturdu yanıma. Ben de diyor gazeteyi gözden geçiyor ama kulağım onda diyor. <gülüyor> falan filan, durdu diyor. Baktım, elini şöyle gazetenin üzerine koydu. Demiş ki, en oğlu demiş, laf gözü anlatılır. <gülüyor> Dinlemeycesi sen lafımı zevil demiş. Şimdi, ne kadar önemli bir gözlem. Ne kadar halk bilgeliği kendisini hemen gösteriyor. Bir kere çok önemli bir şey söylemiş oluyor. Laf göze anlatılır. Doğru. Yani biz hep kulak olarak düşünürüz dinleme organını ama... Yok. En önemli dinleme aracı gözdür. Şimdi gerçekten dinlemenin türleri var baktığınız zaman. Ee, savunucu dinleme var. Yani o kişiyi dinlerken kafanda ben şimdi sana nasıl cevap vereceğimi yaparsın... O, o oluyor değil mi hocam? İnsan yani karşı tarafı dinlerken kendi edeceği lafın hesabını yapıyor bir yandan da. Çok. Bunu yaptığınız zaman da sanki böyle o dinleme güme gidiyormuş gibi oluyor. Çünkü oradan bir malzeme arıyorsunuz. Bunu ben özellikle karı koca tartışmalarında falan çok net görüyorum. Yani evet. kimsenin birbirini dinlediği yok. Onun söylediğinin içerisinden dur bakayım oradan bir şey çıkartayım da ben bununla ilgili ona bir şey söyleyeyim gibi bir durum oluyor. Evet. Ve Öyle bir durumda da o dinlemenin kimseye bir faydası olduğunu da sanmıyorum. Evet. Çünkü aslında ben iki kişinin ilişkisinde dinleme davranışına bakarak o ilişkinin hmm. sağlıklı olup olmadığı Olmadı. ile ilgili çok şeyler söyleyebilirim. Sürekli kim kimden daha güçlü, kim daha akıllı, Hı -hı. kim becerikli, Hı -hı. bu ilişkiyi kim yönetecek kavgası içindeyse iki insan... Bu karı koca olabilir, ana baba çocuk olabilir, iki arkadaş olabilir, Aha. öğretmen öğrenci olabilir. O zaman dinlemeyi göremezsin. Sürekli sen şimdi ben alt ediyor sanıyorsun ama ben sana tuzak hazırlıyorum yavaş yavaş. Dinlermiş gibi yapıp birdenbire sana saldıracağım tavrı içerisinde. Sahte dinlemeler. Şey de ee, var, seçerek de dinliyor insanlar hocam. Yani siz bir tomar şey anlatıyorsunuz, onun içerisinden cımbızla sadece böyle alınmış, bir 10 saniyelik kısmı var bütün o yarım saatlik yapılmış konuşmanın hiçbir tarafının bir yerde olmadığı böyle seçerek dinleme durumu da var anladığım kadarıyla. Evet ondan dolayı karşıdaki konuşmaya başlamadan önceki durumdan daha sinirli bir hale gelebilir. Ve o zaman bir şöyle diyebilir. Ya hocam dinleme dinleme dediniz dinlemeye çalıştım iyice beter oldu. <gülüyor> <gülüyor> o... <gülüyor> ya böyle dinlerseniz tabii ki daha beter olur. <gülüyor> Evet, evet. Biz <gülüyor> adam gibi dinlemeyi <gülüyor> kastediyoruz. Ee, yani adam gibi dinleme meselesi nedir aslında? Bunun üzerinde konuşalım. Bir konuşalım hakikaten. hocam nedir yani? Ben adam gibi dinlemekten kastınızın ne olduğunu merak ediyorum. Hani böyle tanımlayacak olsanız ya ben dinlemeden değil zaman bir tek şunu çok önemserim. Öz itibariyle şu iştir dediğiniz bir yer var mı dinlemeyle ilgili? Var. Olmaz olur mu? <gülüyor> şimdi Polat en önemli konu bence hani bazılarını değerlendirirken derler ki adam gibi adam derler. Evet. Şimdi adam gibi adam olmadan adam gibi dinlemek çok zor. <gülüyor> ne demek bu? Bunu biraz açalım. Ben kendi evliliğimde şimdi geri dönüp baktığımda sorunlar olduğu zaman anlamadığım yönlerin Temelinde kendimi anlamadığım yönler çıktı. Bunu bir daha söyler misiniz hocam? Kendimi dinleme konusunda eksikliklerim varmış. Benim öfkelerim, hmm. benim yaralarım, benim değerlerim, benim özlemlerim, benim geçmişten geçmiş olduğum gizli tuzaklarımla ilgili hiçbir fikrim yok. O zaman karşıdaki masumane konuşurken böyle şeylere dokunduğu zaman öfkeleniyorum, şu oluyor, bu oluyor ve sorumluluğu ben alacağım yerde başlıyorum başkasını yüklemeye. Peki hocam, insan bunları kendi kendine anlatıyor mu? Yani siz kendinizi öfkenizi anlatıyordunuz da mı dinlemediniz yoksa ben farkında değildim gibi bir durum mu vardı orada? Ya ben 35 yaşlarında falan bir ortamdan ayrılırken arkadaşlarını çağır Allah'a de diye bir fikir ileri atıldı ve arkadaş listesi falan yaparken bir arkadaş gözlemde bulundu. Doğan dedi, sen şöyle şöyle şöyle bir insansın. Neden bu insanları çağırıyorsun? Mecbur musun? Sen şöyle insanları çağırman lazım. İlk defa birisi benim iç dünyamla ilgili gözlem yaptı. 35, 35 yaşında. Ve düşündüm, aa adam haklı. Şimdi benim kendimle ilgili bu gözlemlerimin kapısı açıldı. Fark etmeye başladım hakikaten. Şimdi şu anda özlemim ne? Neden böyle bir özlemim var? Bir insandan hoşlanıyorsam, bu insandan kaynaklı bir şey ama benden de kaynaklı bir şey. O ne acaba diye yavaş yavaş kendime merhaba demeye, kendimi dinlemeye başladım. Ve ne oldu biliyor musun? Kendimi dinlemeye başlayınca başkalarını da dinlemeye başlamıyor. Ve mesela adam bir şey söylüyor, bazı şeyleri söyleyecekken söylemiyor. Cık, diyorum, ha fark etmeye başladım ki. Söylemediği yerleri de diyor, Söylemediği yerler var, o çok duyarlı. Ve o çok duyarlı olmuş olduğu, söylemediği şeylere benim duyarlı olduğumu keşfettiği zaman bir dost kazanıyorum. Değerli izleyenler, daha önce de konuşmuştuk. Arkadaşlık ve dostluk çok önemli. Ve onun da gıdası dinlemekten geçer. Dinleme konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aydan sonra. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan ile İnsan Insana programı devam ediyor. Dostluk ve arkadaşlık çok önemli demiştik. Evet, insanın yaşamına anlam getiren ilişkiler ve onun gıdası dinlemektir dedim. Dinleme konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam siz dinlemeden az önce bahsederken önce kendinizi dinlemeniz lazım dediniz. Yani kendinizle ilgili bir takım şeylerin farkına varmanız gerekir. Bunları görmeniz ve anlamanız gerekir dediniz. Karşı tarafın söylediği kadar söylemediği de önemlidir dediniz. Yani etrafından dolaştığı konu, üstüne dokunmadığı konu ya da hafif vurgulayıp geçtiği konuların hepsinin bir mesaj değeri var dediniz. Bunların hepsini anlıyoruz. Çok özü itibariyle bir fark etme, bir şeye tanık olmaktan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla orada değil mi? Evet. Evet. Gerçekten dinleme esas itibariyle bir tanıklık süreci. Hı hı. Yani <gülüyor> vermiş olduğum öyküde <gülüyor> laf güzel anlatılır derken, adam tanıklık istiyor. Bir tanık arıyor değil mi? Yani? Gözler insanın iç dünyasını yansıtır, varoluşunu yansıtır, özünü, canını yansıtır onun tanıklığını istiyor. Anladım. Bakacaksın. Ve Aynen. eminim ben Poyraz sana bir şey anlatırken televizyon seyredersen, gazete okursan alır yüzünü kendisine çevirir. Aynen. Ee, şimdi... Ben şunu da farkındayım. Benim söylediğim şeyi duymak ya da dinlemek istemiyorsa, hoşuna gitmeyen bir konuysa bir dönem yaptı onu. Yani arkasını dönüyor. <gülüyor> Yani suratıma bakarken <gülüyor> bakıyor bu muhabbet çok keyifli bir muhabbet değil. Arkasına dönüyor. Göz göze gelmiyoruz. Ya diyor tamam sen anlatıyorsun ama diyor ben ı -ı, bunu Dinliyorum takip yani. etmeyeceğim diyor. İnanın bu hayvanlar için de böyle. Evet. Yani köpek bile gözünü kaçırır bağırıp çağırmaya başlarsanız. Evet. Evet bu tanıklık kavramını ayrı bir programda ayrıntılı olarak Aha. ele alalım. Ama aslında dinlemenin en önemli işlevi tanıklık. Değil mi? Ve şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Bizim psikolojik olarak var olabilmemiz için, yani iyi olur kötü olur demiyorum, var olabilmemiz için gerekli, mutlaka olması gereken koşul yaşamımızda tanıkların olması gereken. Birinin size tanıklık ediyor olması. En azından birinin iki, üç zenginleşir ve... Çocuk doğduğu zaman böyle bir tanıklık ortamına doğuyor ve o tanıklığa göre zaten büyüyor. Onun için o çocuğu dinlemek tüm varoluşunla yapacağın bir şey. Elinle dinleyeceksin, gözünle dinleyeceksin, kalbinle dinleyeceksin. O hisseder, varoluşunu öyle keşfeder. Dinlemeden keşfedemezsiniz. Bu eşler arasında da aynı şekilde. Yani iyi dinleme olduğu zaman ilişki mutlaka sağlıklı yöne doğru daha gidiyor. Daha kaliteli demiş. bir yere doğru gidiyor. Kesinlikle. O bakımdan şimdi peki nasıl dinleyeyim? Bir sorum daha var benim burada hocam. ya Aklıma öyle bir şey geliyor. Yani bir insanın bir başkasına tanıklık edebilmesi, onun varlığını görebilmesi, o varlığın farkında olabilmesi için birazcık da fark edilmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Yani benim aklım kendimle ilgili bir yerlere takılmışsa, ben kendi hayatım ve kendimle ilgili son derece dolu bir vaziyetteysem, bir başkasını dinlemek çok zorlaşıyor öyle bir durumda. Çünkü bazı insanlar var, bakıyorum böyle ve diyorum bu adam sabaha kadar konuşsa rahatlamayacak. Yani anlatmak istiyor, anlatmak istiyor, anlatmak istiyor, anlatmak istiyor, anlatmak istiyor ve bitmiyor. Aynı senaryoyu tekrar sil baştan bir süre sonra tekrar anlatmaya başlıyor. Ama her seferinde yeni bir şeymiş gibi anlatıyor. Ya diyorum şimdi kendisi keşfetmeye çalışıyor anlatırken. Yani benim üstümden böyle bir şey yaşıyor. Ya da bu arkadaşın hakikaten bu hikayeyi 500 kere anlatmaya ihtiyacı var. Evet. Tanıdık geliyor mu değerli izleyenler? Tanıdık geliyor mu tamamıyla kendisiyle dop dolu olan insanlar o kadar kendisiyle dolu ki. Hayatında başkasına yer yok. Polatcığım <gülüyor> bir insan kendisiyle dop doluysa hı hı. dinlemesi mümkün değil. Çünkü dinlerken orada mutlaka bir merhaba seni anlamaya çalışıyorum diyebilmesi hı hı. lazım. Alabilmesi için bir miktar bir boşaltması, boşaltması lazım. Mi lazım. Şimdi tahmin ediyorum sende de olmuştur. Ben böyle insanlarla tanıştığımdan Tanışırken belirli seminer ortamlarında, öğrenme ortamlarında, sosyal ortamlarında desem ki <gülüyor> her bir insana bakacağım şimdi kendisiyle doluluk oranı hakkında bir rakam vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> böyle gülüşün hoşuma gidiyor. <gülüyor> şimdi bu önemli bir ölçek aslında. Yani <gülüyor> böyle bir ölçek şimdiye kadar kullanıldı mı kullanılmadı mı bilmiyorum ama Emin ol 10 kişiyi 10 saniyede rakamlarım, çünkü beyin muazzam çalışıyor, o orada. Aha. Sadece şey, bu adam ne kadar kendisiyle dolu. Şimdi, öğretmenlere falan konuşma yapıyorum ben, bakıyorum, öğretmen o kadar kendisiyle dolu ki öğrencinin onun hayatında yaraması mümkün, mümkün değil. değil hayır mümkün değil. değil. Ve kötü olan ne biliyor musun? Fark. Okulda böyle öğretmen arıyor. Doğru. Doğru dolu olsun hocam diyor. Ve emin ol 30 yıl sonra kimse bu öğretmeni hatırlamıyor. Kabından taşıyor değil mi hocam? Çok sıkıcı. İşte bilgiyle dolu, ideolojiyle dolu, fikirle dolu, inançla dolu. Ama şöyle baktığı zaman göremiyor. Çünkü adam dolu ve çok önemli. Öyle bir tavrı içerisinde. Onun için mesela öğretmen için söyleyeceğim şu. Baktığın zaman öğrenci var olabiliyor mu? Ve o öğrenci senin hayatını yer alabiliyor mu? Karı koca ilişkisinde çok önemli. Çok. Yani kıza bakarsa şahane güzeldi ama herkes özler. Herkes onun arkadaşı olmak ister. Tanışırım hemen anlarım niye? Çünkü bir baktığı zaman seni var ediyor böyle. Doğru. Sen kimsin diyor. Seni tanımak istiyorum. Seni anlamak istiyorum. Evrendeki tekliğini keşfetmek istiyorum diyor. Doğru. Ne kadar önemli. Müthiş bir şey. Ondan sonra diyorlar ki bu kadar güzel kız ama hiç kimse ilgilenmiyor. Arkadaşı yok. İşte bahtı demek ki. Falan <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> ne kadar yakışıklı oğlan. Bütün oğlanlar onun peşinde falan diyorlar. Ama ben görebiliyorum hakikaten. Ondaki sıcaklığı duruma. Baba çocuğuyla ilişkisinde öyle bir baba ki Tabii. benim gibi 14 tane kitap yazmış adamın televizyon programları var. Çocuktan öğreneceği bir şey yok. Bu çocuk yaratıcı olamaz. Kendisini değerlisindemez. Evet. O nedenle kendiyle dop dolu olan insan <gülüyor> sürekli vermeye çalışır ve bir de ne bekler sonunda Allah razı olsun hocam. Çok şey öğrendik sizden. Allah adı olsun falan filan. Bunu da söylemezden bozulur. O kadar emek verdik bilmem ne şekilde. Dinlemek bir varoluş tarzı. Anladım. Şimdi tabi buradan sizin bu bahsettiğiniz dinleme konusuyla ilgili biraz şeye geçmek istiyorum ben. Ee, siz sen bilincinden, ben bilincinden bahsediyorsunuz. Evet. Şu bahsettiğiniz yapının içerisinde kişi eğer kendiyle çok doluysa ve güçlüyse, o zaman diyor ki ilişkinin içerisinde ben konuşacağım sen dinleyeceksin. Bundan feyze alacaksın hayatını uygulayacaksın. Teşekkür edeceksin hepimiz mutlu yaşayacağız bu hayatı diyor. Evet. Diğer tarafta diyor ki evet abi diyor senle benim ilişkimiz içerisinde sen daha güçlü daha kuvvetlisin. Doğrudur ben şimdi dinliyorum seni ama yarın denk getirirsen ben de anlatabileceğim birisini ben de onlara anlatacağım. Onlar da dinleyecekler feyze alacağız böylece hepimiz dinlenme işini çözmüş olacağız. Birbirimizi dinlemeyeceğiz. E ne yapalım o da öyle olsun diyor. Yani çok da gerekli değil. Tabi bu aralarında ilişkilenme ihtiyacı duymayan iki insan için çok büyük problem olmayabilir ama bunlar bir karı koca, bir ana baba, işte bir öğretmen öğrenci ilişki içerisinde olmak zorunda olan insanlarsa geçmiş olsun. Orası için çok üzülüyorum. Yani evet. kimse birbirine bir diğerini anlatmıyor. Peki siz ne öneriyorsunuz hocam? Yani biz bilincinden bahsediyorsunuz. Gerçek dinleme orada mı oluyor hocam? Gerçek dinleme orada oluyor. Polat çok önemli bir şey söyledi. Biz bilinci içinde oluyor gerçek dinleme. Hı hı. <gülüyor> Şimdi... ...benim seni dinleyebilmem için... ...çocuğumu dinleyebilmem için... ...öğrenci dinleyebilmem için... ...her şeyden önce şöyle bir karar vermem lazım. Dinlemeye değer. Hı. Bu çok önemli. Ya değmezse hocam? Dinlemeye değmezse o zaman... ...sahtekarlık işin içerisinde. Yani ben... <gülüyor> Niye oradayım? O zamanımı nasıl ayırdım? Hı. Özgür müyüm? Değil miyim? O zamanı denetleme gücüm var mı? Bambaşka sorunlar işin içerisine giriyor. Ya çıkarımın peşindeyim aslında dinlemeyi bir, bir <gülüyor> olarak araç kullanıyorum olarak kullanıyorum. kullanıyorum falan. O ayrı bir konu. Bir Ama özgür insanların ilişkilerinde, karı koca, ana baba, öğretmen, öğrenci, şirket çok önemli ilişkilerinde. Şimdi bu <gülüyor> Sen bilincindeysem, birisi konuştuğu zaman yüzüm şöyledir. Evet efendim, haklısınız efendim. <gülüyor> efendim ağzımızdan bal akıyor efendim. Ne kadar haklısınız efendim? Evet efendim tabi. Efendim defterim olsun hemen yazarım bunları efendim. Eve de götüreceğim efendim. Konuşun efendim. Ay az geldi efendim. Lütfen konuşun. Senin söyleyebileceğim var mı, bir şey var mı? Estağfurullah efendim siz varken bana bir şey Rica ederim. Hiç düşer <gülüyor> mi bize? Şimdi <gülüyor> bunun tamamlayıcısı ben bilincindeki. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Buldunuz beni, Allah size beni gönderdi. Dinleyin. Dinleyin acizler, dinleyin akılsızlar. Bilmeniz gereken her şeyi ben de size söyleyeceğim. İyi dinleyin. Ben sizin öğretmeninizim, ben sizin babanız, ben sizin yöneticiniz, ben sizin müdürünüzüm. Aha ben sizin müfettişinizim her neyse işte o oturdu <gülüyor> durumunda olan kişi ve <gülüyor> karşındaki gösterdiği rol pasif alıcı rolü durumunda ancak biz bilincindeki şöyle bakar benim hayatımın anlamlı olabilmesi için benim var olabilmem için Polat'ın var olması lazım Polat'ın var olabilmesi için benim olmam lazım biz birbirimize tanıklık içerisinde birbirimizi var ediyoruz şimdi şu anda. Eğer birbirimizi var etmişsek anlamlı bir geçmiş oldu sorunsuz. birimiz var etmeye devam edersek şimdi şu an anlamlı olacak ve geleceğimizin temeli olacak. Onun için bu muhteşem mucize, yaşam dediğimiz şimdi şu an ki bir daha hiçbir zaman tekrar, tekrar edilmeyecektir. Tabii. Biz göz göze birbirimizi var etme süreci içerisindeyiz. Merhaba, başlıyor o zaman. O zaman bir dans başlıyor. İşte o danstır dinleme. Dinleme pasif bir şey değil. Yok değil. değil. Yani sadece kulakları açıp sizin söylediklerinizi duyma noktası değil. Netice itibari bir şey söylüyorsunuz ve ben size bir dönüş yapıyorum bununla ilgili eğer o yansıtmayı yapmazsam zaten bunun bir espirisi yok. Ha bir kutuya konuşuyorsunuz ha bana konuşuyorsunuz. Arada hiçbir farkı yok. Yani zor da şeyi söylemek istiyorum ben. Az önce bunu bir başka gün bir başka şekilde konuşuruz dedik ama ben vurgulamak istiyorum. Dinlemediği halde dinliyormuş gibi yapmak bence dünyanın en sevimsiz davranışlarından bir tanesi. Yani birinin beni dinlememesi durumunu dinliyormuş gibi yapmasına tercih ederim. En azından delikanlıca bir tavır dinlemiyor evet. işte derim. Yani, yani. Dinlenmediğimi farkındayım ama biri beni yalandan dinliyorsa bu çok rahatsız edici bir şey hocam ya. Çok rahatsız edici Şimdi ve şöyle bir şey. Şimdi bu programı dinleyenler de böyle bir şeye girişebilirler. Ya hoca dinle dedi dur bir dinleyelim diye birazdan da anlatalım yani ne, neden bahsediyoruz biz gerçekten dinlemederken? Şimdi <gülüyor> mış gibi dinleme evet. dediğimiz dinlermiş gibi ama kafanda Aha. başka bir şey savunuyorsun, filtreliyorsun. Böyle bir sürü mekanizmaların içindesin ama dışından böyle bir maske olarak takmışsın. Evet. Ee, neden kötü biliyor musun? Beni dinlemiyorsun desem dinliyorum der. Tabii. Bak resmimi çeksen görürler video <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun çeksen görürler der. Hakikaten kalıp olarak böyle bakıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Güven kayboluyor. Değil mi? Güven kayboluyor. Ondan dolayı karşıdaki de söyleyemiyor. Beni dinlemiyorsun şimdi bak. Ee, gerçekten şimdi sen şu anda orada değilsin diyemiyor. Çünkü öbürü diyecek ki gördüm yok gördün mü? Her sen böyle zaten bak dinlediğim adı dinlemiyor diyorsun. Şeklinde diyecek. Karşıdakinin güveni kayboluyor. Ve güven kaybolunca bitti. başka bir yere geliyorsunuz. Bitti. Tabii bitti yani, değil mi? Ben güven duymadığım bir insanla anlamlı bir ilişki kuramam ki. Geleceğe olmaz ki. Güven oluşturmanın en temel yolu Güvenilecek insan olmaktır. Aha. Onun için gerçek olmaktır. Dinlememle gerçek olmam lazım. Bu, şöyle bir durum var. Yani dinlemeyi bir beceri, bir davranış becerisi olarak alacak olursan yanlış yolda gidersin. Evet. Dinlemeyi yaşamın özü olarak bir varoluş konusu olarak el alırsan doğru yoldasın. Değerli izleyenler, kendini dinleyebilme bir bilinç meselesi bir bakış tarzı kendini dinleyebilme bir yaşamla dans ediş tarzı kısa bir yandan sonra dansımıza devam edeceğiz Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek Final dergilerinin sunduğu Doğan ile İnsan İnsana programı devam ediyor. Dinlemek yaşamla dans etmek demektir. En güzel dans dinlemeyle olur ve insan çok zenginleşir. Bunu biraz açalım. Evet. Şimdi az önce dediniz ki e, yani dinleme bir beceri meselesi değil, geliştirilecek bir beceri değil ama bir varoluş meselesi dediniz. Ben buna katılıyorum. E, yani ilk söylediğinizde evet ben bunu varoluşuma yerleştirmem gerekir diye düşünüyorum. Fakat onun sonrasında da bu konuyla ilgili biraz antrenman yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insan tak diye bugün itibaren, evet karar verdim bugünden itibaren herkesi dinleyeceğim deyip Dinleyebilir diye düşünmüyorum. Ben. Evet, doğru. Ee, bunun içinde hani bir, bir dönüp bakmak lazım diye evet. düşünüyorum. Yani ben ben aslında nasıl bir dinleyiciyim, ne yapıyorum, ne ediyorum diye bu yeniden insan insana kitabınızda benim çok sevdiğim bir e, egzersizden bahsediyorsunuz. Nasıl evet. bir dinleyeceğim diye. Yani Polatçığım, parçamı kısaca bir özetleyebilir Hocam bir şey Özü yani, itibariyle şunu için. diyorsunuz yani dinleme davranışıyla ilgili herkes her an mükemmel değildir. Yani bugün Bugün bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaya başlayan insanın zaman içerisinde kendini geliştirmesi mümkün diyorsunuz ama önce ne gibi bir alışkanlıklarımız var buna bakalım diyorsunuz ve bu alışkanlıkların kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye de değiştiğini söylüyorsunuz. Yani eşinle ilişkinde belki iyi bir dinleyicisin ama arkadaşlarınla ilişkinde olmayabilirsin ya da tam tersi arkadaşlarınla ilişkinde iyi bir dinleyici olabilirsin ama eşinle ilişkinde bunu uygulamıyor olabilirsin. İçki bunun farkında oluyorsunuz. Öncelikle demişsiniz ki yani 5 gün süreyle not alarak bu dinleme davranışlarını kaydedin diyorsunuz yani evet. bugün kimi dinledim nasıl dinledim diyorsunuz evet. hangi konuyla ilgiliydi ve bunu 5 gün süreyle kaydettiğiniz zaman Hangi ilişkilerde ne şekilde bir dinleyici olduğunuzla ilgili bir sonuç çıkartırsınız diyorsunuz. Bu ben ne yapıyorumu anlamak için çok evet, önemli. Sadece gözlem. Tabii, tabii tabii. Sadece gözlem evet doğru. Avantaj getirir mi? Ne sağlayacak bize? Farkına varacaksın. Farkına varacaksın. Ee, bu zaman kullanılma ile ilgili bir gözlem. Yani zamanınızı nasıl kullanıyorsunuz diye. Böyle sadece gözleyin kendinizi. Nereye ne kadar zaman harcıyorsunuz diye. O da çıkarır. Bu şekilde de e, insanlar şey derken, konuşurken bu e, ben nasıl dinliyorum'un birinci içerisinde ufacık bir kağıda Aha. sadece böyle alacaksın. Yani e, o oh, kafandan neler geçiyor, <gülüyor> Efendim, tuvalete gidesim geldi, ya planlama yapıyorum, şu bu falan filan, bu adamı sevmediğimi keşfettim, Filtreliyorum. Saloncu dinleme içerisindeyim. Her neyse veya da bazılarında şöyle dinledim, bazılarında böyle dinledim. Sadece gözlemler. Eğlenceli de olur değil mi hocam? Bunu yazmak? yani kim? Ben hoşlanırdım böyle bir şey yapmaktan. Tahmin ediyorum. Sen hoşlanırsın kesinlikle. Kesin. <gülüyor> Fakat şunu söyleyebilirim falan. Dünyanın en zevkli şeyi insanın kendini keşfetmesi. Özgürlüğün müthiş, kapısı tabi orda. tabi tabii tabii tabii. Nerede neyin ne olduğunu fark etmek müthiş bir şey. Yani. yani insanın o zaman gerçekten kendiyle ilgili bir fikri oluyor ve bir yere de oradan gidiliyor. Aksi takdirde gidilmiyor. Peki hocam. Çok insan korkar bundan. <gülüyor> e, Kendini keşfetmek için elinden gelen her türlü şeyi yapar ama bir cesaret edip girdiği zaman. O zaman teş bir evren çıkar. Ve o sensin. Ya müthiş işte tabii orada evren. şeye geliyoruz. Ben yani çocukta onu görüyorum hocam. Çocukların kendilerini keşfetmekle ilgili evet. müthiş bir iştahları var. Yani Hı -hı. bütün hayatım bununla ilgili geçtiğini düşünüyorum. Ben onların Aynen. her gününün, her anının bir keşif gezisi olduğunu düşünüyorum ve bir yetişkin için de çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Yani evet. oturup öyle yerimizde kurulmayalım bilmem ne yapmayalım uğraşınca oluyor hakikaten. Evet. Ya bu cümleni biraz değerlendirmek istiyorum çok önemli. Yani bir anne baba için söylemek istiyorum değerli izleyenler. Hakikaten çocuğun kendini keşfetmesine tanımasına fırsat veren bir ortam hazırlayın onu doldurmak değil kendini keşfetmesine, bunun da yolu dinlemedir ve emin olun 40 yaşında, 50 yaşında 60 yaşında çocuk dönüp hayatına baktığın zaman en tatlı, en hoş anıları sizin ona yarattığınız keşfetme anıları olacaktır. Bunu söylemek istedim. Ya, o, o dinlenilme meselesi müthiş bir şey tabii ki. Ayrıca şunun da farkında olmak lazım diye düşünüyorum ben. Çocuk her an dinliyor zaten. Değil mi? Yani Etrafınızda bir çocuk varsa bir gözden geçirin. Her an yaptığınız her şey takip ediliyor ve söylediğiniz her şey dinleniyor. Sizin kendinizi dinletmek için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Yani çocuk zaten o donanımla geliyor. Zaman içerisinde yavaş yavaş kendiyle doluyor. Eğer etrafta bunu salık veriyorsa. Peki hocam bugün biz bu programı izledik iyi de dinleyici olmaya karar verdik. Yani ikna oldum ben dedim ki tamam Doğan Hoca da çıktı anlattı televizyonda Vallahi bizim dinlememiz lazımmış öyle yapmamız lazım böyle yapmamız lazım diye. Ne öneriyorsunuz hocam ne yapsınlar yani neyin farkına varsınlar böyle madde madde söyleyebileceğiniz bir şey var mıdır ya ben iyi bir dinleyicinin şunlara dikkat etmesini öneririm şu konulara özen göstersin dediğiniz bir şey var mı? Önce teşekkür ederim seninle beraber program yapmanın en bence önemli e, yönü Sürekli beni gerçeğe, ayaklara basmaya zorluyorsun. Hakikaten bizi dinleyen ana babalar var, öğretmenler var, yöneticiler var. Bu ülkenin güzel insanları. Evet. Bizi dinleyenler de güzel de yani <gülüyor> dinleyenler daha güzel. <gülüyor> Şimdi hakikaten istiyor yani. Peki ne yapalım hocam şeklinde? Çok evet. teşekkür ederim. Bu önemli hakikaten. İlk söyleyeceğim şu. Bir, evet. Yani... Ben hakikaten iyi bir dinleyen olmak istiyorum, niyeti çok önemli ve bunun eylemden geçtiğinin farkında olması lazım. Yani dinleme, ben şimdi otururum böyle gözüme de bakarım, konuş. Yani İçim sıkıldı. Evet, evet, değil. Yani bir dinleme çok aktif. Aktif e, değil mi? E, böyle... Eylemseldir yani hakikaten orada ben sürekli cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl kendi içinde süreçli olacaksın. Bu çok önemli. Bunun farkında olmak lazım. Ee, ve en önemlisi de eğer dinlediğin kişi hayatında yer alan, ilişki içinde olduğun birisi ise hı hı. onun söyledikleri kadar söylemediklerinin de farkında olmak üzere dinlemek lazım. Söylenmeyeni dinlemek, o e, farkına varmak, dinlemek, o kişiyi daha iyi tanımana, iç dünyasına yolculuk yapmana ortak ve bir keşif oluyor değil mi? Kavramana yol açar. Belki söyleyen de farkında değil hocam. Kesin. Aslında gerçek anlamda dinlemede belki öyle bir şey var. Yani e, ben aile içi ilişkilere gittiğimde falan onu görüyorum ya. Söylenmeyen şeyler bazen söylenen şeylerden daha önemli oluyorlar. İnsanların etrafından dolaştıkları konu, ifade etmedikleri, söylemedikleri şeyler. Çünkü hakikaten bazen bazı şeyleri söylemek de insanın içine acıtıyor. Evet. Evet. Ve düşün ben söylemedim farkına vardı. Farkına vardı fakat beni incitmemek için söylemediğinin farkına varan bir ilişkiyi düşünebiliyor musun? Tabii canım. Ne o, müthiş, o müthiş. Olgun ve saygılı bir ilişki olur. Hakikaten gönül bağı oluşmaya başlar yavaş Aynen. yavaş ve eninde sonunda da onu paylaşacak duruma gelirse. Yargılama da olmamalı değil mi hocam? Hayır. Zaten yargılama olduğu zaman sen dinlemiyorsun, sen aslında mahkemeye çıkarmışsın kişiler. Yani savunma yapıyorlar gibi bir durum oluyor. Yargılama olmayacak. O kabul eden tavır içerisinde olmak çok önemli. Ee, ve kişinin Dinlemeye kendini kesinlikle tam anlamıyla vermesi lazım. Yani bilirsiniz değerli izleyenler burada tam anlamıyla var mısınız yok musunuz öyle. Umarım bugün siz kendinizi vererek bizi dinlediniz. Ve ben kendimi dinlenilmiş hissettim. <gülüyor> teşekkür ederim Polatcığım. Ben teşekkür ederim hocam. Daha sonraki bir programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. You took me off my head